Aleykümselam ve rahmetullah ve bereketi. Ee, keşke cevaplasaydınız abi. Şimdi e, Mehdi inancının şiilikten el sünnete geçtiği iddiasına e, bu konuda varid olan sahi hatta mütevatir hadislerle cevap verebiliriz. E, bu hadislere bakıldığı zaman e, eğer ravilerini Mehdi hakkında bahseden bütün hadisler Şia ravi'lerden olsaydı veya Şia ravi'ler yoluyla gelmiş olsaydı bu iddianın haklık payı olabilirdi. Ama bu akideyle yani Mehdi Aleyhisselam'ın çıkacağı akidesiyle ilgili olarak varid olan rivayetlerden sahih olanlarında Şia bir ravi bulamazsınız. Zaten bir kimse de Şiilik varsa teşeyyu denilen e, vasıf varsa o kimselerin rivayet ettiği hadislere zayıf hükmü verilir. E, o kimselerin rivayetlerine itibar edilmez. Çünkü şialar e, her fırkası yani şialar birden çok fırkaya bölünmüştür kendi arasında. Her fırkası için belki söylenemez ama umumiyetle tekvir edilen bir fırkadır. Yalanı caiz gören, e, kendi yollarına, kendi akidelerine davet için yalan söyleyen hatta Takiyeyi vacip gören bir fırkadır. Bu yüzden e, Şii olduğu tespit edilen bir kimseden hiçbir şekilde rivayet alınmaz. Bize suka yani güvenilir raviler vasıtasıyla gelen rivayetlerde e, Mehdi Aleyhisselam hakkında bahseden hadisler varid olmuştur, gelmiştir. Elhamdülillah mevcuttur. Yani e, hadis ilmini rical ilmini bilmeyen kimselerin oturup bulundukları yerde işte nasıl olabilir, nasıl olmuştur diye düşünüp düşünüp ihtimaller uydurmasının bir neticesidir. İşte Mehdi inancı Şiilik'ten geçmiştir. İşte İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesi Oğuzos'ta Hristiyanlıktan geçmiştir gibi bir takım ihtimaller öne sürmek herhangi bir delile dayanmayan kuru iddialardır. Yani bu iddiayı gündeme getiren kimsenin işte Mehdi hakkındaki bütün hadislerde e, falan filan Şia raviler vardır. E, bunu onlar uydurmuştur. Onlardan naklolunmuştur demesi lazım ki e, bir nebze haklılık payı olsun. Halbuki ehli Sünnet Şia'nın rivayetini hiçbir zaman almaz. Rical kitaplarını, e, usul kitaplarını inceleyin. Şia vasfı bulunan bir kimse, şialığa amel e, bulunan bir kimse zayıf kabul edilmiştir. Şialık onda kesinleşmişse hiçbir şekilde rivayet alınmaz. Uydurma gözüyle bakılır o rivayete. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatuhu ve Maafiratuhu. Şimdi e, şeriatta her azanın ameli e, kendine göre yine şeriat tarafından belirtilir, beyan edilir. E, niyet amelini de şeriat Allah ve Resulü kalbe ait olduğunu beyan etmiştir. Yani bu amel kalbe yüklenmiştir. Dilin bundan hiçbir nasibi yoktur niyet konusunda. E, şimdi e, bu bidat olarak e, açıklanmıştır. Yani niyeti dil ile telaffuz etmek bidat olarak açıklanmıştır. Çünkü e, bu öyle bir hal alıyor ki kişi diliyle bunu telaffuz etmeyince niyet etmedim zannediyor. Hatta öyle kimseler görürsünüz elini kulağına kaldırır, indirir tekrar kaldırır, indirir tekrar kaldırır. Bir türlü işte niyetim oldu mu olmadı mı endişesiyle. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ee, bu tür vesveseler işte ilimsiz hareket etmekten kaynaklanır. Halbuki dinde tarif edilen bu niyet yani kalbin ameli olarak zikredilen niyet e, diyelim abdest konusunda e, musluğun başına geçtiğin zaman işte bu niyettir. Namaz için ayağa kalkman bu niyettir. Niyet yerini bulmuştur. Ama dil ile telaffuz edilmesine e, bu konuda bir hadis bilmiyorum. Alimlerin e, hiçbir kitabında da okumadım. Yani dil ile e, kitap ve sünnetle amel eden alimlerin kitaplarında da böyle bir şey görmedim. Dilinle yardım et diye. Bu ifade e, şeriatın aslından olan bir ifade değil. Hatta bidat olarak tarif edilen bir ameli revaca getirdiğinden e, karşı çıkılması gereken bir ifade. Allah en iyi bilendir. Aleyküm selam ve rahmetullah ve bereket. Aleyküm selam ve rahmetullah ve bereket. Şiirlerden hadis alınmaz deyince haricilerden hadis alındığını duymuştum. Bu açıklama doğru mudur? Şimdi e, bidat fırkaları durumlarına göre kategorize edilir. Bidat ehli bir kimse ee, eğer bidat fırkası mensup olduğu fırkası yalan söylemeyi caiz gören fırkalardan ise onların getirdiği hiçbir hadise hiçbir şekilde itibar edilmez. Haricilerden e, hariciler umumiyetle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam adına yalan söylemeyi caiz görmezler. Hatta bunu büyük günahlardan, dinden çıkaran günahlardan olarak görürler. O yüzden haricilerden hadis alınması doğrudur. Mesela e, İmran bin Hittan vardır. Yanlış hatırlamıyorsam Buhari ravisi. Yalan söylemeyi caiz görmeyen bir fırkadan olduğu için. Ama e, böyle bir fırkaya mensup olsa dahi propaganda Yapan bir kimse ise, daha iyi deniliyor buna Arapçada. Davetçi ise, bidatine davet eden gruplardan ise e, yine ondan hadis alınmaz. Yani bidatçiden hadis almanın bir takım şartları vardır. Ama Şiiler bu şartları geçemezler. Hem e, az önce bir ayrıntıyı unuttuk. Bir kere Mehdi Aleyhisselam hakkındaki ehl Sünnet'in inancıyla Şiilerin akidesi arasında dalar kadar fark vardır. Yani e, Şiilerden geçmesine bir imkan yoktur. El Sünnet'in akidesi çok farklıdır. Şiilerin Mehdi hakkında e, birden çok inancı vardır. Kendi aralarında farklı farklı inançları vardır. Bu konuda var olan sayı hadisler Şiileri reddetmeye yeter. Hamd ve minnet Allah'a en iyisini bilen Allah'tır. Selamü Aleyküm ve rahmetullah. Selamü Aleyküm ve rahmetullah ve berekatu. Şimdi e, meleklerin verilen e, e, melek isimlerinin erkeklere ve kadınlara verilmesi konusunda Ebu Emre Abinin bir kaç seferde odada da yayınlanan e, güzel bir sohbeti var. O yüzden. E, onun üzerine ek olarak söyleyecek bir şey bulamıyorum. Yani toplumda yanlış e, kabul edilen hususlar var maalesef. Bir takım bidatleri var. İlyas kardeş bir sohbetinizde cemaatle namaz farz dediniz ama sohbetinizi dinlerken yatsı namazı kaçıyor. Hem sizin için hem bizim için. Bu sohbet mazeret mi oluyor veya ilim öğrenmek mazeret midir? Şimdi e, yatsı namazı kaçıyor derken e, cemaatin kaçması gerekmiyor yani burada yani cemaatle namaz kılınabilir. Yani illaki e, işte ezan okunup da imamın kıldırdığı cemaate yetişeceksin diye bir şart yok. Yatsın namazının vakti e, sabah namazına kadar fecrine fecrin doğuşuna kadar devam eder. En faziletli vakti e, geciktirmektir. E, ilim sohbetine gelince, ilim öğrenmeye gelince İlim öğrenmek mazirettir. Şöyle ki İbn Abbas radıyallahu anhuma bir gün e, ashabına ders verirken, işlerinden birisi salah, salah, namaz, namaz diyerek e, sesleniyor. İbn Abbas radıyallahu anhuma diyor ki Allah Resulü'nün sünnetini bana mı öğreteceksin diyor. Allah Resulü akşam ile yatsıyı e, öğlen ile ikindiyi cem etti buyuruyor. Hem de Seferde de değil. Hazardayken. Cemaatle namaz kılmak farzdır. Alimler e, yani cemaatle namaz kılmanın farz olduğu hususunda e, herhangi bir ihtilaf bilmiyorum ama sadece e, bu şartın sıhhat şartı mı yoksa kemal şartı mı olduğu yönünde. Yani bir kimse... E, ferdi olarak namazı kıldığı zaman onun namaz geçerli olur mu olmaz mı husunda tartışmışlardır. Bu konuda sahih bir hadis var. Aleykümselam selam ve rahmetler. Hoş geldin Erbanlar. Ee, sahih bir hadis var. Ezanı işten kimsenin cemaatle kılması gerekir diyerek bu şekilde bir emir var. Bu emirden dolayı cemaatle namaz vardır. Ancak ferdi olarak kılınan namazın da geçerli olduğuna Kişinin cemaatle kıldığı namaz 27 derece sevaplıdır. Ferdi kıldığına nazaran 27 derece sevaplıdır buyrulması. Ferdi olarak kılınanında eee kabul göreceğine fakat e, cemaatle kılınmadığı için cemaatle kılınmadığı için günahı icabet ettirdiğine delalet ediyor. Terki nedir derken e, cemaatle namazın terkimi yoksa müstakil olarak namazın terkini mi kast ediyorsunuz İsmail Hakk kardeş? Şimdi cemaatle namaz kılmak asıl olan mescitte kılmaktır. Allah cümlemizi alıyorsun. Asıl olan mescitte yani e, ibadet için ayrılmış yerde kılmaktır başka bir yerde cemaatle kılınırsa diyelim evde kılınırsa aynı şekilde cemaat sonuçta yerine gelmiştir. İki kişi cemaat olup namaz kılarlarsa cemaatle namaz kılmış olurlar. Ama e, İslam halifesinin bulunduğu bir ortamda, Müslümanların halifesinin bulunduğu bir ortamda Müslümanların camilerinden ayrı durup, Müslümanların imamının atadığı imamların Kıldırdığı yerlerden ayrı duyup, durup evde cemaatler oluşturmak, bu cemaatlerden ayrılmak anlamına gelir. Müslümanların cemaatinden ayrılmanın bir türü türünü teşkil eder. Ama günümüzde Müslümanların halifesi, Müslümanların cemaati olmadığı için insanlar Müslümanların bir araya gelip cemaatle kılmaları bu farzı yerine getirmek anlamına gelir inşallah. Ahalen bir cevap. Misal tarikatçılar da cemaati var. Yani e, sorunuz hiç anlaşılmıyor davetçi kardeş. Her cemaat hadisteki cemaat. Hayır her cemaat hadisteki cemaat değil tabii ki. Cemaat hadislerde geçen cemaat. Sahabelerin cemaatidir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kurduğu cemaattir. O cemaate kim ne kadar uyuyorsa o cemaate mensup demektir. Her cemaat tabiri kullanılamaz bu yüzden. Ee, Müslümanları ilgilendiren bir tane cemaat vardır. O da e, eliflamlı gelir. El-Cema'a, Ehli Sünnet ve cemaa dediğimiz zaman e, sahabeler cemaati kastedilir. Yani o sahabilere akide ve amelde uyanlar, onların menhecine tabi olanlar, ehl-i sünnet vel cemaatin mensubudurlar. Tabi aynı mekanda olmasa dahi. İsterse bir köyde bir karyede tek başına olsa dahi. Tekim İbn-i Mesud radiyallahu anh'den Fuzal bin İyaz'den bu manada açıklamalar gelmiştir. Ama diğer bazı hadisler de var. Mesela iki kişi şeytana bir kişiden daha uzaktır. Allah'a daha yakındır buyurulur. Yani Müslümanların bir arada bulunmasını teşvik eden bu tür hadisler var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde. Efendi Allah'tır diyor ama biz Peygamber Efendimiz diyoruz. Bu efendi kelimesi nasıl kullanılmalı? Evet e, bu da güzel bir soru. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Seyyid Allah'tır diyor. Bir başka hadisinde. Kıyamet gününde Adem oğullarının Efendisi benim, Seyidi benim övünme yok buyuruyor kendisi kendisi hakkında efendik kelimesini kullanmıştır. Yani seyit veyahut seyyidina efendimiz anlamında. Bir günde bir meclise gittiği zaman orada bulunanlar ey efendimiz ey efendimizin oğlu ey en üstünümüz diyerek övmeye başladılar. Bunun üzerine peygamber aleyhissalatü ve şeytan sizlerin dillerini dolaştırıp durmasın. Asıl maksadınız neyse onu söyleyin buyurarak bu ifade yasaklıyor. Başka bir yerde Seyyid ancak Allah'tır buyuruyor. Yani sahabiler peygamber efendimiz şeklinde bir tabir kullanmamışlar. Ee, sonraki dönemlerde e, bu seyyid veya seyyidina efendimiz kelimesi yaygınlık almış, yaygınlık hali almıştır. Ve e, çoğu zaman bizler de e, dil alışkanlığından dolayı kullanıyoruz. Aleyküm selam ve rahmetullah Evet Başka soru yoksa bırakıyorum mikrofonu inşallah Esselamu Aleyküm ve rahmetullah Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Müslüm'ün diğer bir rivayetinde çalım satmak için elbisesinin topuklarından aşağı uzatan kimsedir denilmiştir. Şimdi e, kıyafette gömlek, izar, şalvar, pantolon artık e, giyilen kıyafet neyse e, ayak topukları yani ayak ekleminin bulunduğu yerden daha aşağısına uzatmak yasaklanıyor. Ebu Bekir radiyallahu anh'ın e, zayıf olması sebebiyle e, elbisesi sarkarmış. Peygamber aleyhissalatü vesselam ona has olarak sen e, kibirlenerek bunu yapanlardan değilsin buyuruyor. Hatta başka konularda olabilir. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ama mutlak olarak hadislerin lafzi olarak yasağı topuklardan aşağı bırakılan elbisenin ateşte olduğu şekilde geliyor. Şimdi kibirin olup olmaması bir kere insanın kıyafetleriyle kalbi arasında müthiş bir bağ vardır. Yani bu kalbi kibre götüren sebepler olduğundan ve dinde de seddü zerai yani vesilelerin önünü tıkamak kötülüğe yol açan vesilelerin önünü tıkamak babından olarak bu yasaklanmıştır yani bir kimse mesela içki içip de ben sarhoş olmayacak kadar içiyorum dese bu söze hiçbir şekilde itibar edilemez seddü zerai seddü zerai seddü zerai vesilelerin önünü tıkamak Zerai, zeri'a, vesile demek. Zerai, vesileler demek. Set, kapamak. Önünü kesmek anlamında. Evet, Musa abinin galiba sorusu olacak. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Bir toplumda hocam e, aslolan imanın ispatı mıdır küfrün ispatı mıdır yani bir toplum mesela Mekke'de asıl olan küfür herkes kendini İslam'ını ispatla mükelleftir e, Medine'de herkes Müslüman ta ki işte Müslüman'da görünen bir şirk küfürle onun aleyhine delil bulunacağı kadar herkes masumdur şeklinde bir açıklama yapılıyor e, şimdi normalde ee, İslam uygulanmayan halkında cahil oldu, neyin ne olduğunu bilmediği bir toplumda asıl olan küfrün e, esas kabul edilip herkesin İslamını ispatlama mecburiyeti mi asıldır. Bu konuda bir açıklama yapar mısınız o zaman? Selamünaleyküm. Ee, daha önce e, bu konuyu geniş olarak açıklamıştık. Ee, Tabi İnspik'te değildi bu sohbetimiz. Çubuk'ta yaptığımız bir sohbetteydi. Ee, fakat daha abi, galiba yayınlamıştı odada. Şimdi Türkiye'nin durumunu göz önüne getirerek soruyu cevaplamak gerekiyor. Çünkü soru o yönde. Ee, bu toplum La İlahe illallah diyen, e, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı peygamber olarak kabul eden, doğaçıyla La İlahe illallah diyen cennete girer e, ifadesiyle e, Müslüman denilmeyi hak eden bir toplum. Yani asıl olan küfür demek e, delil ister. Şimdi La ilahe illallah diyen bu toplumda e, bir kimsenin kafir olduğunu ispatlamak için ancak delil gerekir. Ve ve ...manilerin kaldırılması gerekir. Tekvirin bir takım manileri vardır. Bu maniler ortadan kalkmışsa ancak o zaman kafir olur. O, o kimsenin adı. Genel olarak her toplumda asıl değil yani. Tabii ki genel olarak değil. Mesela... ...insan fıtrat üzere yaratılmıştır hadisi. E, i̇nsanın fıtrat üzere yaratılmış olması... E, ...Müslüman olduğu anlamına gelmiyor. İslam fıtratı üzerine yaratılmıştır buyruluyor. Hayır o, o bağlamdan hiç yaklaşılamaz bu meseleye. E, çünkü hiçbir is, insan istisna edilemez bundan. Mesela Peygamber aleyhisselatü vesselam e, bir takım yerleşim yerlerine yani davetini açıkladıktan sonra e, seriyeler gönderirdi. Seriyelere şunu tembihlerdi. Eğer Baskın yapacağınız yerde ezan sesi işitirseniz oraya sakın saldırmayın. He mesela Avrupa ülkelerinde. Şimdi e, bu ülkelerin e, genel olarak hem halk hem yönetim olarak e, şeyleri bellidir etiketleri bellidir yani bu e, fıtrat meselesiyle ele alınmaz yani onlar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği tebliği reddetmişler kendi ağızlarıyla da reddettiklerini açık açık söyleyen kimseler yani peygamberi kabul etmeyen kimseler dolayısıyla bunlara hiçbir şekilde Müslüman muamelesi yapılamaz yani Umumi, umumiyetini kastediyoruz o tip yerlerde bir kimsenin Müslüman olduğuna delalet ararsın. Ama biz Türkiye ortamını konuştuğumuz için burada asıl olan İslam'ı kabul ettiğini söyleyen La İlahe illallah Muhammedun Resulullah kelime-i tevhidini benimseyen, benimsediğini iddia eden kimseler. Öyleyse yolda yürürken gördüğümüz kişi de asıl küfürdür öyle mi? Avrupa ortamını mı kastediyorsunuz? Avrupa ülkelerinden yani küfür diyarı olarak bilinen belli ülkeleri kastediyorsanız öyledir tabi. Müslüman olduğuna deliller ararsınız. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuh. Zaten herhangi bir mazeret olmadan küfür diyarında yaşamak caiz değildir. bu konuda yasaklayan hadisler varid olmuştur. Yani e, onların topraklarında yaşamamak ama e, günümüz şartlarında Müslümanların hicret edeceği e, İslam ile yönetilen bir e, devlet olmadığı için e, bakıyorsunuz Türkiye Müslümanların yaşadığı bir ülke ama Müslümanlar bazı Avrupa ülkelerinde Türkiye'den daha rahat yaşayabiliyor dinlerini. Yani bu bir örnek. Ya da ticaret amacıyla Avrupa'da yaşamanın caiz olduğuna bilmiyorum. Fetva veren neye dayanarak verir? Veya kendi yani imanına gönen insanlar için Şeyh İsemin isim değil de evet o tür bir fetva okumuştum ama e, o bir sürü şartlar zikrediyordu bu konuda. Bana da Mısır'dan Mecdi Muhammed Şehavi isminde bir alim yollamıştı bu fetvaları. Bu konuyu danıştığım sırada Şeyh Elbani'nin İbni Hüseymi'nin, İbni Baz'ın fetvalarını yollamıştı. Cevaz verenler, oralarda yaşamaya cevaz verenler bir sürü şartlar zikrediyordu. Aleykümselam ve rahmetullah ve Yani gerçekten e, durumlar iyice bir gözden geçirilmesi lazım. Mesela e, biz her ne kadar bazı Avrupa ülkelerinde dahi insanların, Müslümanların dinlerini daha rahat yaşayabildiklerini söylesek de bir takım olumsuz şartlar da var. Mesela e, çocuğuna, aile halkına bir münker işlediği zaman sen mani olamıyorsun. Orada da böyle bir kısıtlama var. ...duyduğumuz kadarıyla. Eğer iki arada... ...diyalog olmuşsa çoğu dinlen çıkar. Sanırım bu da gerekçe olabilir. Yani ben son cümlenizi anlayamadım. İki... ...eğer ki arada... Acaba Müslümanlar ne kadar bir keman ediyor? Herhalde inşallah. Ben e, son cümlenizi hiç anlayamadım. Yani Avrupalılarla Müslümanlar. Hmm. Aleykümselamu ve Rahmetullah. Şimdi Musa abi senin gündeme getirdiğin bu konu kendinin de ifade ettiği gibi çok uzun bir konu. Geniş geniş izah edilmesi gereken bir konu. Bunu da daha önce yaptığımız bir ders olduğu için isterseniz onu da yayınlayabiliriz. Burada kısa kesmek durumundayız. Gerçi eğer Müslüman abi müsaitse Çıktı mı Müslüman abi? Hmm. Tamam inşallah. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve bereketü.